الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ذحل العقدة من لساني يفقه قولي Fehmen nebi iyi va müli bu va illha melaiketil amin ve kalen ne Sallallahu Taala aleyhi ve sellem لا كن كتبت علي ولم تكتب عليك الضحيه والضحى والبتر صدق رسول الله فيما قال تو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Aziz ve muhterem cemaat <Gülüyor> Hiç şüphe yok ki dünya müslümanları tabiatıyla memleketimizde yaşayan müslümanlar belki de tarihlerinin Müslümanlık tarihinin kendileri için sefale sayılabilecek hakikaten sefale sayılabilecek veya en kötü kabul edilebilecek dönemlerini yaşıyorlar diyebiliriz yani çünkü Müslüman gerçek manada Müslümansa gerçek manada Müslümansa dilinin ucuyla değil söz gelişi değil hakikaten İslam'ı içine sindirmişse yürekten kabul etmişse onun için mahrumiyet açlık çıplaklık değil onun mahrumiyeti dinsizliktir. Veya dininin zarar görmüş olmasıdır. Dininin baskı altında tutulmasıdır. Bugün Müslümanlar her şeye rağmen böyle gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen devlet adamlarına rağmen gözümüz içine baka baka Biten, her şeyi inkar edercesine konuşan yalan söyleyen insanların bulunduğu bir yerde bir ülkede Müslümanların halini artık düşünmek zor değil, güç değil gerçekten böyle zor şartlar içindeyiz ve dinimizi yaşayamıyoruz yani yaşayamıyoruz belki bu bizim seyyahatımızın da neticesidir yani günahımızın da neticesidir Allahü Zül Celal, dini yaşama fırsatını verince biz o fırsatı kötüye kullanıyoruz hazır bu nimet elimize geçti bunu değerlendirelim, bunu takdir edelim, bunu şükrüne eda edelim yerine, nasıl olsa bu imkanlar her zaman devam eder, bu fırsat her zaman elde bulunur düşüncesinden hareketle işi gevşetiyoruz biz. Ama şartlar dolaşıyor, içinden çıkılmaz hale gelince, o zaman bizim feryadımız başlıyor. Feryadımız başlıyor. Diyebiliriz ki, bugünkü Müslümanlar, ki başta ben kendimi sayıyorum, biz bizi yaratan Allah'ı razı etmekten ziyade, O'nun rızasına uygun, davranmaktan, konuşmaktan, yaşamaktan ziyade, onun düşmanlarını razı edebilmenin mücadelesi içindeyiz. Bunu herkes kabul edecek. Kabul etmek bir mecburiyet haline aldı. Biz Allah'ın dininin düşmanlarını razı etmenin mücadelesini veriyoruz. Allah'ın rızası hiç önemli değil. Hiç ciddiye alınmıyor. Evrendim o iş üzerinde durulmuyor. Bakın, Efendim siyaset alanındaki Müslümanlara bak. Yani siyasi sahada Müslümanların temsilcisi sıfatıyla ortaya çıkanların tavrına bak. Nerelere hoş görünme gayreti var? Efendim Müslümanları bir cemaat halinde organize edebilen, teşkilatlandırabilen, cemaat önderlerinin tavrına bakın. Tavrına bakın, efendim kime bakarsanız bakın, verilen bütün mesajlar, harcanan bütün emekler, bütün gayretler Müslümanlara şirin görünmek için değil. İnanmışlara hoş görünmek için, inanmışların gönlünde yer tutmak için değil. İnanmayanların gönlünde yer alabilmek içindir. İnananların değil, inanmayanların gönlünde nasıl yer bulabiliriz? Kendimizi onlara nasıl kabul ettirebiliriz? Nasıl hoş görünebiliriz mücadelesi veririz? Fakat buna rağmen, buna rağmen gayret ediyorsun, gayret ediyorsun, adamı taltif ediyorsun, evetin mükafatını pahalı pahalı mükafatını hazırlıyorsun, kabul etmem diyor. Yani ben seni kabul etmiş değilim gidiyor. Seni ve senin inancını, dinini kabul etmiyorum ki senin ereceğin bir ödülü bir mükafatı kabul edeyim hakikaten müslümanlar için bir yüz karası bu böyle küçülme böyle belli menfaatlere erişmek için belli itibarlara erişmek için bunlarla netice olmaz şimdi bununla ilgili hazır cemaatin çoğu da yok çok kişi duymayacak yani bunu bazı ayetler okumak istiyorum bizim bu gayretlerimiz çok faydasız gayretler çok gereksiz ama faydasız ve gereksiz biz senelerce şu ayetleri okuduk şu ayetleri dinledik bazı ayetler var ki bu müslümanların dilinden hiç düşmüyordu bu ayetleri hoca olanlar değil Olmayanlar da tekrar ediyorlardı. En belli başlarından birisi, Sure-i Bakara'da, İslânzübillah, وَلَنْ تَرْضًا أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارًا حَتَّى تَتَّبِعَا مِلَّتَ Kelime kelime tercüme ediyorum. Koca böyle toparlıyor filan kendine göre demeyesiniz diye. Bilen varsa gelsin ki bu tercemeyi bu tefsiri yanlış yapıyorsun. Velen <gülüyor> terda Ya Muhammed bizzat Resulullah'a hitaben sallallahu aleyhi ve sellem asla kesinlikle senden razı olmayacak. Senden memnun kalmayacak senden hoşlanmayacağım ama ne şimdi ne de gelecekte bu öyle bir siga var burada öyle bir ifade bir işin gelecekte olmayacağını şu anda olmadığı gibi gelecekte de olmayacağını Cenab-ı Hak pekiştire pekiştire tekit ede ede anlatıyor ne şimdi ne gelecekte asla Senden memnun kalmayacak diyor Cenab-ı Hakk. Kim? Ya Rabbi. Kim benden memnun kalmıyor? Ben kime uymayan bir davranış içindeyim ki? Sanki diyor Resulullah. El yahudu Yahudiler. <gülüyor> Belen terza ancil Yahut. Kesinlikle Yahudiler senden memnun kalmayacaklar. Senden razı olmayacaklar velennesara Hristiyanlar da kalmayacaklar ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmaz memnun kalmaz efendim senin icraatından davranışlarından hoşlanmaz ama ne zamana kadar bu dünya durdukça mı böyle e tabi dünya durdukça hatta tettebi'e millete ol. Ey kainatın efendisi, ey rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa sen, bu adamların dinlerine tabi olmadıkça, dinlerine, onların inançlarını, dinlerini benimsemedikçe bunlar senden razı olmazlar diyor Cenab-ı Hak geçmişi, hali ve geleceği bilen Allah bu beyanda bulunuyor. Hani ben söylesem bu tahminde yanılabilir. Bir başkası söylese efendim yorumunla yanılmıştı bir şey diyeceksin. Ama konuşan bizzat Allah'tır. Kimle konuşur? En çok sevdiği son peygamberiyle konuşuyor Cenab-ı Hak. Ne Yahudiler, ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tabi olmadıkça, onların inançlarını benimsemedikçe, kabul etmedikçe sen onları memnun edemeyeceksin. Onlar senden memnun olmayacaklar, razı olmayacaklar diyor Cenab-ı Hak. Olmazlar. Ya sen Yahudi veya Hristiyan olacaksın, İki Yahudi olarak birbirinizi seveceksiniz. Sen Yahudi onlar Yahudi. Yahudiler olarak birbirinizi seveceksiniz. Veya sen Hristiyan olacaksın. Hz. Muhammed'e söylüyor bunu Cenab-ı Onlar Hristiyan, sen Hristiyan. Hristiyan olarak birbirinizi seveceksiniz. Ama sen İslam'ın peygamberi kaldıkça İslam dinini yaşayan, yaşatmaya çalışan yaymaya çalışan bir peygamber olarak vazife yaptıkça onlar ve Yahudi ve Hristiyan kaldıkça anlaşma ümidini silin böyle bir şey yok böyle bir şey yoktur bunun olması mümkün değildir zaten olursa Allah yalancıdır haşa Kur'an yanlıştır Hz. Muhammed hatalı beyanda bulunmuştur, bu olabilir mi? Bu olmayacak. Efendim hükümetler olarak çalışsanız da, iş adamları olarak çalışsanız da, bilmem sanat erbabı ne olursanız olup, Yahudi ve Hristiyan'ı ya onlar gelip Müslüman olmadıkça veya biz de onlara dönmedikçe, razı etmenin imkanı ve ihtimali yoktur diyor Cenab-ı Hak. Bu söz muhakkaktır, bunu kimse değiştiremez. Bu değişmez. Hani bizim bir halk muhayyilesinin, hayalinin yakıştırdığı bazı efsaneler var, hikayeler var veya gerçek de olabilir. Kerem ile Aslı diye bir şey biliyoruz yani hepimiz. Efendim, Kerem denen o zatimize Ermeni asıllı olan o aslı adındaki kızla tabi aşk hayatı içinde erişemiyor ona bir türlü arada inanç farkı bulunduğu için kabul etmiyorlar. Çocukluktan hatırında kalan efsane böyle geliyor bir Ermeni keşişinin kızı vermiyor ve o da Müslüman. En son şu noktaya geliyor, diyor ki, bahçelerde mormeni, aslım sensin Ermeni, sen, sensin Ermeni ya sen gel ol Müslüman ya ben olam Ermeni diyor. Başka yolu yok. Yani mutlaka buluşmamız lazım ama ben Müslüman sen Ermenisin nasıl buluşacağız? Ya sen gel ol Müslüman ya ben olam Ermeni diyor. Şimdi Avrupalı bunu söylüyor, Amerikalı bunu söylüyor, Yahudi bunu söylüyor. Ya siz Yahudi Hristiyan olursunuz ya da bizim Müslüman olmamız lazım. E biz olmayacağımıza göre siz olacaksınız diyorlar. Biz de şimdi onları razı edebilmenin mücadelesi içindeyiz. Şu ayeti bir kenara koyduk. Bununla yetinmiyor ki Kur'an. Bir başka ayette <gülüyor> Müslümanlar, Yahudilerle, Hristiyanlarla görüşüyorlar, mücadele halindeler, onları İslam'a kazanma çalışmalarını yürütüyor Müslümanlar ve bazen de netice alamayınca ümitsiz oluyorlar. Yani bu çalışmaya göre bunların Müslüman olması lazımdır diyor insan. Cenab-ı Hak hem sitem hem teselli etmek üzere buyuruyor ki اَفَتَّتْنَعُونَ en يُؤْمِنُوا لَكُمْ Bu adamların, bu Yahudilerin, bu Hristiyanların size inanmalarını mı bekliyorsunuz ya? Böyle bir tamağınız, böyle bir ümidiniz, böyle bir beklentiniz var mı sizin diyor Cenab-ı Hak? nasıl böyle yanlış bir ümide kapılırsınız Allah hem teselli ediyor hem de azalıyor böyle bir yanlışlık yapmayın boşu boşuna beklemeyin bunların size inanmalarını bunlar size inanmayacaklar canım benim dinim son derece haktır son derece doğrudur sen diyorsun bunu Vakaa da böyledir hakikati da böyledir ama karşı tarafın işi hakikata erişmek değil ki. Onun öyle bir mücadelesi yok. Yani Avrupalı, Amerikalı, Yahudisi, Hristiyanı hakikaten gerçekleri bulmak için gerçeğe erişmek için mi mücadele ediyor da erişemiyor. O mücadeleyi verenleri görüyorsunuz tek tek Müslüman oluyorlar. Bir din seçeyim ve dinler üzerinde bir araştırma yaptıktan sonra bu işi yapayım diyen Yahudisi de Hristiyanı da eninde sonunda mutlaka Müslüman oluyor. Ama bunu demiyor ki hepsi. Onun derdi doğruyu bulmak değil. Onun derdi kendi inancını iddiasını yürütmek. O onun peşinde koşuyor. Biz de zannediyoruz ki e bunların ellerine su dökersek ellerine su dökersek ayaklarını da leğene koyup yıkarsak ne bileyim çayını kahvesini getirirsek e bizi bundan hoş görürler böyle bir şey yok böyle bir ölçü yok diyor Kur'an Allah'ın yok dediği olmaz dediği şeyi sen nasıl olduracaksın canım Allah diyor ki bu olmaz bitti ayetler okuyorum ben Kur'an'dan kendi fikrimi söylemiyorum bir başka ayet daha okuyayım bunun üzerine yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki o ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların kendi aralarındaki konuşmayı, birbirlerine yaptıkları konuşmayı anlatıyor Cenab-ı Hak. Diyorlar ki: Walla tu'minu, ey ehli kitap, ey Yahudi ve Hristiyanlar, sakın inanmayasınız. O papazlar, o hahamlar kendi cemaatlerine, mensuplarına bütün ciddiyetleriyle talimat veriyorlar. Sakın inanmayasınız. İlla inanın. Limen tebi'a dinik. Sizin dininize kim uyarsa, kim tabi olursa, bağlanırsa ondan başkasına sakın inanmayın. Kime inanabilirsiniz? Yahudi diyor. Yahudi olanlara inanacaksınız diyorlar. Hristiyanlar da Hristiyan olanlara inanacaksınız diyorlar. Biz de onların kararı bu, tutumu bu, Allah Celle bunu bize naklediyor. Biz hala mücadele ediyoruz. Belki de bunları memnun ederiz. Yapamazsın bunu. Değerli kardeşim hiç boşuna yorulma. Hidayet Allah'ın lütfedeceği bir nimettir. Eğer arzuyla böyle istekle olsaydı bu iş bu hidayetin Ebu Talib'e nasip olması lazımdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatlı kendisini himaye eden amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını arzu ettiği kadar belki kimseninkini arzu etmemiştir şiddetle arzu ediyor. çünkü 8 yaşından 25 yaşına kadar dedesinin refahından sonra öz amcası Ebu Talib'in himayesi altındaydı koruması altındaydı ve birçok faziletleri olan bir adam illa onun müslüman olmasını istiyor peygamberimiz ama peygambere gelen ayet diyor ki inneke <gülüyor> <gülüyor> Habibim sen arzu ettiğin sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin, doğruya alamazsın. <gülüyor> Fakat Allah kimin hidayetini dilerse o hidayete erişir. Yani Muhammed Mustafa olarak sen arzu ettin diye bu iş olmaz. Ya senin benimki olur mu yani? kainatın efendisi için en çok sevdiği kulu için böyle derse Cenab-ı Hak senin benim için ne diyor? Sen istedin diyor olmaz mı diyor. Allah dilediğine hidayeti nasip ediyor. Çünkü onda bir kıpırdam olması lazım. Bu daha çok Ebu Talip son günlerinde hasta <gülüyor> resul Ekrem ziyaret ediyor onu. Amcacığım diyor. Ne olursun bir kere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Derdim ama diyor, iyice sıkıştı. Kureyş'in kadınları, Kureyş kadınları, Ebu Talip sıkıştı da Müslüman oldu demeselerdi olurdu. Ama diyecekler ki, Ebu Talip ölüm korkusuna girdi, Yahudi yeğenin hatırından çıkamadı Müslüman oldu böyle demeselerdi söylerdim senin dediğini yani onların korkusu ağır basıyor ağır basıyor Allah bilir akıbeti biz karışmıyoruz oraya hele onun çevresine giremeyiz anası nasıl gitti babası nasıl gitti bize ait değilmiş onun hesabı bize ait değil ama vaka bu vaka bu Şimdi çalışıyor. Müslümanlar çalışıyor. Niçin çalışıyorlar? Müslümanlar ne için? Kendilerini yaratan ve yaşatan, sayısız nimete sahip kılan, sayısız nimete sahip kılan Allah'ı razı etmek için, O'nun emirlerini yerine getirmek için değil, Allah'ın düşmanlarını razı etmek için çalışıyoruz. Bu ne kadar acı bir şey yani. Bunu yani herkes bu olayın içinde. Hiç kimse ben başta olmak üzere ben kendimi istisna ederek konuşmuyorum. Bir yer geliyor ki, bir yer geliyor. Bir an geliyor ki orada ya susmayı tercih ediyorsun. Niye susuyorsun? Öbür taraf darılmasın diye. Öbür taraf darılmasın diye. Şimdi bu umumi girişi yaptıktan sonra buradan geçiyorum yine ehemmiyetine binaen bu son günlerdeki tartışmaya geliyorum Kur'an kurban tartışmasına kurban tartışmasına geliyorum çünkü bu iş her geçen gün ciddileşiyor yani dinde bir sürü sünnet var Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize intikal eden binlerce sünnet var eğer sünnete dişiniz geçiyorsa sünnet üzerinde bir tasarrufta bulunmak istiyorsanız niye kurban da diğer bir sünnet değil? mesela çıksınlar münakış etsinler desinler ki camiye girerken sağ ayakla girmek bir sünnettir sol ayakla çıkmak da bir sünnettir bu girişte çıkıştaki sünnet üzerinde niçin durmaz da kurban üzerinde dururlar? Eğer iddiaları yerindeyse. Şimdi sünnetleri ülema ikiye bölüyor. Bunların bir kısmı süneni huda adını alıyor. Yani bir milletin hak üzerinde olduğunu, doğruyu yakaladığının, gerçeği yakaladığının ve İslam'ı yaşadığının alameti farikası olmuş. Bazı sünnetler var ki o çevrenin, o çevredeki toplumun, insanların Müslüman olduklarının şahidi. Sünnet ama o şahitlik yapan sünnet. Mesela ezan. Düşünün şimdi şu İstanbul'da hiç ezan okunmasa ne hale geliriz biz? Hiç okunmasın değil. Son zamanlarda, Hristiyanların gönülleri olsun diye, gönülleri olsun diye, evetim camiler birbirine çok yakınmış. Minarelerden gelen ezan sesleri karışıyormuş birbirine gerekçesiyle. Merkezi bir camide okunsun o parlağıla, öbür camilerde okunmasa da olur. Veya hatta kısık sesle okunsun. Bu Müslümanların hatırı için olmadı. Bu tamamen kilisenin hatırı için ve Havra'nın hatırı için oldu. Ne yazık ki burada başı gene Diyanet çekti. Çektirdiler Diyanet'e yani. Sonradan gördük ki 28 Şubat kararlarının içinde bu da var. Evet, o gizli telaffuz edilmeyen taraflarda bu da var. Niye? Niye? o razı etmediği, etmek istediğimiz dünya böyle istiyor. O Yahudi alemi, o Hristiyan alemi böyle istiyor. Şimdi kurbana tattılar. Çünkü kurban hakikaten İslam'ın bir belirtisi, İslam'ın fiilen yaşandığının bir alameti bak sokaklardaki adamları konuşturuyorlar, bir kamuoyu oluşturacaklar. şoklama ile kessek Peygamberlerimiz diyor nasıl kestiyse biz öyle keseriz ya adam. Ben gerisini anlamam diyor. Peygamberlerimiz nasıl kestiyse diyor. Halk Müslüman da halkı bıraksalar kendine. Her taraftan bombardımana uğramış. Şimdi bazı şeylerini söyleyeceğim. Kurbanı tabi böyle sırasıyla anlatsam sığmayacak. şey üzerinde, kesim üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz da geri tepiyor bazı yerlerde. Bazılarının hoşuna gitmiyor mu ne oluyorsa merhamet gerekçesiyle, acıma hissiyle diyorlar ki efendim hayvanları acımalıyız, acı çektirmemeliyiz. E ne yapalım? Şoklamak suretiyle bu kesimi yapalım diyorlar. Yani Hz. Adem'den beri hayvan kesiliyor. Yeryüzünde. O acı çekenlerin acılarını nasıl telafi edeceksin? O kesilmiş hayvanların acılarını. Yani 2000 yılındaki hayvan mı çok acı duyuyor? Ne oluyor? Şunu inanasınız ki Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçü Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçü hayvana en az acı veren ölçüdür. Belki de hiç acı vermeyen ölçüdür. Manevi yapısını biz bilmiyoruz. Çünkü Allah'ın sıfatlarını her gün kırk defa tekrarlıyorsun, Fatih'e okuyorsun. Er-Rahmanirrahim Rahman dünyada Müslüman'a da, kafirine de, canlısına da, cansısına da merhametle muamele eden Allah. Rahim. Ahirette yalnız müslümanlara, onlara özel bir ikram olmak üzere merhametini lütfunu ulaştıran Allah demektir. Ve yine Cenab-ı Hak Kur'an'da kendisini Rahûl Erhamur Rahim. Acıyanların en çok acıyanı. Merhamet sahiplerinin en merhametlisi O. Buna bir itirazınız var mı? En merhametli olan Allah'tır. O kendini öyle tanıtıyor. Yani onun koyduğu usulü zalimane buluyorsun öyle mi? Bak şimdi nereye götürüyorlar bizi? Anlamadan Peygamberimizden bahsediyor Kur'an uzun uzun bir ayetten alayım. Bil müminine Raufurrahim. O Muhammed müminler için, Müslümanlar için Rauf'tur. Yani son derece esirgeyici bir peygamber. Yani ümmetini en son noktasına kadar esirger. Onları çileye sokmaz, zahmete sokmaz, meşakkate sokmaz. Her zaman kolayını. Ve Rahim. Allah'ın sıfatı var o Rahim Allah'ın bir sıfatıdır. Rahim Muhammed Mustafa'nın sıfatıdır. Ha şimdi dinimizde dinimizde kurban kesmek müstakil bir ibadettir. Yani dolaylı bir ibadet değil. Başka bir ibadetin gölgesinde işlenen bir ibadet değil. Müstakil bir ibadettir. Kurban kesmek müstakil bir ibadettir şimdi bu nasıl kesilecek tartıştığımız bu değil mi şimdi hayvanlara acıyoruz canlı canlı o denizden çıkan midyeleri istiridyeleri istakozları tavaya atıyor canlı canlı bu merhametli geçilen zalimler bunları niye görmüyorsun sen efendim tüyleri kolay kolay yolunsun diye kaynayan suya canlı canlı tavu atıyor, çabuk yolabilmesi için hiç bakmıyor. O kaynar suya atılarak yolunan tavuk eşittir domuz eti, o yenmez. O bitti ama içini temizledikten sonra kaynar suya atarsa bir şey lazım gelmez. Kim onunla uğraşacak? İçini temizleyene kadar zaten tüylerini yolar. O zaman için onu yapar. O böyle pırıl pırıl paketlenmiş, ambalajlanmış o tavuklara çok dikkat edin. Öyle iddia ediyor ama domuz etine döndükten sonra geliyor benim önüme. Kaynar suya atılmıştır, içi temizlenmemiştir. Ve her an necis olmuştur, murdar olmuştur. Onu bana güzel bir ambalaj içinde satıyor. Bunları görmüyor. Sene boyu hayvanlar kesiliyor bunları görmüyor. Efendim Allah'ın emrini yerine getirmek için kurban keseceğiz. Peygamber nasıl kesti? Bizzat peygamberimiz kurban kesti. Kendi eliyle kurban kesti. Hazreti Enes rivayet ediyor iki tane boynuzlu koç getirildi diyor. Resulullah'a ben gördüm senelerce kesti de bir tanesini söylüyorum onlar böyle beyaz siyah alaca idiler fakat beyazları daha ağır basan renkteydiler Resulullah yatırdı yatırdı iki ön ayak arasına arka ayaklardan birisini şöyle getiriyor bağlıyorlar bir ayak serbest kalıyor çırpınacak çünkü çırpınacak ki kan aksın içinden başını yere koydu ayağını hayvanın boynuna yani o yüz kısmına bastı mübarek ayağına ve kestiriyor işte merhamet budur hayvanları keserken merhametli kesiş bu ya siz fark etmiyor musunuz bunlar ne demek istiyorlar size sizin Allah'ınız da zalimdir peygamberiniz de zalimdir diyor bu adamlar size Türkçesi bu. Yani İslami ölçülere göre peygamberin kestiği tarzdaki ümmet onu takliden kurbanını kesiyor. 14 asırlık bir tatbikat var. Hemen getirelim bunları bir şoklayalım. Eee sizin peygamberiniz zalimce kesmişti. Sizi o zalimlikten kurtaralım. Siz bunu nasıl tasvip edersiniz ya? benim canı çıkmıyor. Biz yetişiyoruz. Ölmeden kesiyoruz. Ölmeden kesme gücün olsa dahi böyle yapmayacaksın. Sen nasıl Muhammed Mustafa'yı merhametsizlikle, zalimlikle, usul bilmemekle suçluyorsun ya? Bunun Türkçesi bu değil. Peygamberin kesim tarzı Allah'ın emrine uygundur. Bunlar Allah'a zalim diyorlar peygamberin kesmet tarzını zalimane buluyorlar kendileri merhametli kesiliyor acıma hissine kapılıyorlar da hayvanın acısını gideriyor kim demiş ki bıçaktan daha çok acı duyuyor da şoktan daha az acı duyuyor bunu kim söylüyor bunların bir deneyi var mı bu konuda diyorum ki o şok aletini gösteriyorlar ucu çatallı bir şey onu bu heriflere bir tutacağım ben nereden uygun görüyorlarsa orasına bir tutacağım o şok aletini ondan sonra soracağım acı duydun mu duymadın mı beyefendi acıyı çeken hayvan sen nereden biliyorsun ki orada acı var mı yok mu o ceryan o hayvanda nasıl bir tahribat yapıyor doğrusu Muhammed Mustafa'nın dediğidir Doğrusu onun tatbik ettiğidir. Sallallahu aleyhi ve sellem onun dışındaki bütün metotlar zalimane metotlardır. Reddediyorum böyle bir şey yok. Zar zor bir kurban keseceksin. Onu da Muhammed Mustafa'nın dediği gibi değil de bilmem kimlerin dediği gibi keseceksin ya. Utanmıyor musun sen Allah'tan? Peygamberinden utanmıyor musun ya? Evet. ''Ya Resulallah senin emir buyurduğun kurbanı keseceğim ama senin gibi zalimane kesmeyeceğim de ben merhametlice keseceğim.'' Bir Bunu bir Müslüman nasıl kabul edebilir ya? Nasıl tasvip edebilir, nasıl evet diyebilir? İşte diyorum ya başından beri biz Allah'ı ve Peygamber'ini razı etmek için değil, onun düşmanlarını razı etmek için çalışıyoruz. Onun düşmanı olan Yahudi ve Hristiyanlar böyle istiyorlar. Ha onların dediği gibi olsun efendim. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bunu bir daha kafanızdan silin. Bunu da kime tatbik ediyorlar? O küçük baş hayvanlara. Koyuna, keçiye bunu tatbik ediyor. Önce uyuşturuyorum diyor. Sonradan bırakırsam ayağa kalkabilir bu hayvan. Bu aradaki acı ne olacak? ondan sonra da keseceğim Madem ki kesimle oluyor bu iş bir daha öbürünü ne sokuyorsun devreye acı hissini azaltıyormuş onu Allah biliyor o hayvan acı duyuyor mu duymuyor mu onu Allah bilir duyup duymadığını kabul edebilmem için seni bir şoklamam lazım evet onu tavsiye eden o veterinere o şoku bir tutmam lazım ondan sonra benimle konuş bakayım Acısı var mı yok? Böyle ezber atmaktan ibaret değilmişler. Ha büyük başlara gelince, büyük başa gelince o korkunç. Orada bir felaket var. Kur'an eti yenmeyen hayvanları sıralıyor. Eti yemeyen, laşa durumuna girenleri sıralarken velmunu khanicatıyor. Boğularak ölen bir hayvan yani öyle bir ip vardı boynunda şöyle dolaştı böyle dolaştı boğuldu Onu eti yenmez. eğer canlı iken yetişip kesemezseniz ama boğulmak üzereydi de yetiştiniz kestiniz ve'l-mevkûze <Sessizlik> kafasına alnına vurularak öldürülmüş bir hayvan şimdi bu tabiri iyi belleyeceksiniz kafasına vurulmuş bu şimdi ne yapıyor modern kafalar o hayvanı bir yere sıkıştırıyor büyükbaş hayvanı bir yere. Elinde ucunda pimi bulunan, kurşunu bulunan bir tabancası var. O tabancayı getiriyor alnına dayatıyor, tak diye çekiyor. Yani böyle ufak bir şey gösteriyor televizyonda. Bir santim, bir buçuk, o bir santim bir şey yapmaz ona. Onun dediği neticeye varılmaz. Bu en az 8-10 santimlik bir çubuk. Onu biz gördük. Avrupa onların efendilerinin hocalarının mezbalarında gördüm ben onu orada efendim tak diye vuruyor Hallan biraz biraz anlı yarılmış nihayet içeriye beynine doğru bir çubuk batmıştır bu eziyet değil he. bu şimdi acıdıkları için bunu yapıyorlar Allah aşkına şu acımanın şeklinde bak ya yahu bunun neresinde merhamet var ya bunun acıma neresinde Ondan sonra o çubuğun, tabancanın mermisi gibi olan o çubuğu çıkarıyor, batıdaki tatbikatı öyleydi, gördüm. Onun yerine bir çubuk sokuyor, ayrı bir çubuk ve hayvanın beynini şöyle karıştırıyor. Vallahi gözlerimde gördüm, bir daha sıvazladım, bir daha sıvazladım, gözümü yanlış mı görüyorum? İşçiler fetva soruyor çünkü orada en kestiği yenir mi yenmez mi diyor adam ya. E bakıyorsun. Ondan sonra beynini dağıtıyor. Caraskala çekiyorlar. Çoğu kere canlı iken yetişemiyor. Nerede can kaldı ki burada Yok efendim. Beynindeki hücreleri ayrıştırmış. E desene ben bunu öldürdüm ya. Ne cahit ayrıştırması. Ondan sonra bıçak vuracağım. Düşünebiliyor musunuz? Eziyet kaç misine çıktı. Alnına tabancayı sıkıyor. Bir. Sonra bir demir çubuk sokuyor, karıştırıyor. iki. Ondan sonra kesiyor. Üç. Ne oluyor? Acıma şekli. Merhamet şekli oluyor bu. Bıçağı Allah ve Resulü'nün emrettiği şekilde çekmek zulüm sayılıyor. O kabul edin demez arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası var canlı kesilmek şartıyla diyor Diyanet ama şart duyurur ya ben o kanaatteyim ki o kanaatteyim ki bu şimdilik bir buçuk dakika diyorlar bir bir buçuk dakika canlı kalabilir diyorlar onlar diyor bunu da bu ileride çok daha kısa düşecek ve bu hayvanlar kesilmeden bu millete yedirilecek oradaki mücadele ne biliyor musunuz Kur'an evdemen mesruhan evlehme hınzir haramların listesini verirken peygamberimize diyor ki onlara de ki ben size haram olan şeyleri sayayım Peygamberimize saydırıyor. O hayvandan fışkırarak akan bir kan var ya o kan haramdır. O kan. Kesiyorsunuz hayvanın boynunu böyle şarıl şarıl akıyor ona demi esvah diyor Kur'an-ı Kerim. Boşanan kan. İşte o kan haram. Araplar bu kanı içerlerdi. İslam'dan önce içerlerdi bu kanı. Özellikle Kur'an tahsis onu yasak listesini alıyor, domuz eti gibi. Şimdi efendim, güya bu kan hayvanın içinde kalırsaymış, akmazsa kanı dışarıya, içeride kalırsa, hayvanın eti daha lezzetli oluyormuş. Bütün bu oyunlar o kanı içeride bırakmak için. O kanın kendisini kullanmak haram. En kesin haramlardan birisi, Kur'an'da listeler halinde verilmiş, yani bir adam gavur mudur? Onun hiçbir ölçüsü yoktur. Onun hiçbir ölçüsü yoktur. Onda merhamet zulme dönüşür, zulüm merhamete dönüşür, beyaz kara olur, kara beyaz olur ve Kur'an keyf için bunları devamlı surette zalim diye vasıflandırmazdı. Kur'an'da zalim kafir manasında kullanılıyor. Çünkü Kafirin yani İslam'ı reddedenin en bariz vasfı nedir? Zulmetmektir. En açık böyle saklanamayan özelliği zulmetmektir. Bu kafirin ayrılmaz bir özelliğidir. Benim kendime acımıyor. Şunlara bak hayvanlara acımaya başladılar. O Rus gavurunun çizmeleri altında ezilen o çeşenler insan değil mi Bunlara niye acımıyorsunuz? Dünyanın her tarafında eziliyor bu insanlar. İnsanlar eziliyor. Bunlara niye acımıyorsunuz? Daha söylüyorum gizli cinayet şebekelerini her gün hastahanelerimizde, her gün daha hayata gelmemiş anasının karnında yeni vücut bulmuş, çocukları kürtaj yoluyla katlediyorsunuz. Ey canavarlar topluluğu, buna niye eğilmiyorsunuz? Allah soracağım diyor ahirette. Bir ey remmin kutilet. Tekvir suresinde bu çocuk şu zamanı gelmeyen, doğumuna, doğmasına fırsat verilmeyen, annesinin karnındayken öldürülen bu çocuk hangi günahı yüzünden öldürüldü bunu soracağım diyor karım içinizde kürtaj yaptıran vardır karısı için. Bana o çıksın cevap versin. Desin ki ben karımın hamile kaldığı zaman çocuğunu aldırttım kürtaj yoluyla efendim şunun için ben onu öldürttüm. Çıksın bir söylesin bakayım o kim o? Hangi gerekçeyle öldürüyorsunuz bunları? Bunları soracağım diyor cenab Bunlar hiç zulüm değil. Merhametsizlik değil de ibadet niyetiyle Allah için kurban keseceğim. Orada merhamet kesildi bu adamlar. Hasbunallahu ben ihmedekil. Ezan okundu ben bitiriyorum. Daha uzun uzadıya bir şey söylemeye de gerek yok. Bir şey söylemeye gerek yok. Şu son cümlemle kapatıyorum. Müslümanlar bir hastalığa yakalandılar. Niçin? Halbuki Herkesin sevdiği saydığı İbrahim Hakk'ı da bize öğretiyor. Kaddesallahu esrare bir şiirinde diyor ki deme bu niçin böyle? Deme bu niçin böyle? Yerincedir o öyle. Onun öyle oluşu mutlaka yerli yerindedir o. Sen ne karışıyorsun? İşin hakka terkeyle. Görelim Mevlana eyler. ne ilerse güzel iler. Her şey yerli yerinde. Şimdi biz böyle için arayan bir topluluk olduk? Hatta nasıl niçin arıyoruz? Dinin bir hükmünü söylüyorsun. Kur'an'da var mı bu? Sanki Kur'an'da olanları hep tatbik etmiş de, bu da olursa Kur'an'da tatbik edecek onu. E var Kur'an, Kurban Kurban'da, şey Kur'an'da, Niye eğri büyürüyorsun? Bunu zatul. Ve nher en kısa surede kurbanını kes diyor Allah. Hazreti Muhammed'e fasallilir abi ke? Ve Ne tartışıyorsun sen daha bunu? Yok efendim parasını gönderelim de kesmeye gerek yok. Sen kim oluyorsun ki dinde tasarrufa kalkışıyorsun ya? Ne olursa olar kardeş da Muhammed Mustafa konuşur. Senin sözün geçmez burada. Demiyor Müslüman. Kur'an'da var mı sanki bakkal defteri, iki tane ekmek, üç tane kibrit bilmem beş tane aspirin bunu mu yazacak Kur'an ya? O zaman bu kitap değerini kaybeder. Efendim? Ve sizin dikkat edeceğiniz şey şu cemaat, bir şeyin doğruluğunu hikmetle yüklü olduğunun ölçüsü nedir? Şu idi, bu idi, bunu ne arıyorsun sen? Bunu kim emretti ona bakacaksın. Bunu emreden kim? Allah. Ve onun Resulü bitti. Allah ve Resulünün onu emretmiş olmasından daha büyük bir hikmet mi arıyorsun sen ya? Ne arıyorsun sen? Bunu emreden, buyuran Allah'tır. Ve onun peygamberidir dendikten sonra başka niçinini, nedenini ne araştırıp duruyorsun sen? eğer inanmış bir Müslümansa? Bu neye döner? Miraca döner işte. Müşrikler ortalığı yıktı. Olur mu? Efendim, Daha gece Harem-i Şerif'teydi, Beytullah'taydı, gitmiş semavatı dolaşmış gelmiş filan. Büyük tartışmalar. Miraç'ta Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki bak seninki neler söylüyor dinlemiş, bunları o mu söylüyor demiş, evet demişler o söylüyorsa doğrudur bitti Müslüman mıdır arkadaşlar söyleyen o ise doğrudur bir başkası söylüyorsa tartışalım demek istedi ama o söylemişse doğrudur sen ne diye ikide bir böyle illet ararsın hiçmez ararsın, niçin, neden ne çıkaracaksın sen yani buradan yapmayalım bunu. Cenab-ı Hak cümlemize hakkıyla, kemaliyle teslimiyeti lütfeylesin. <gülüyor> Efendim, deriler için ben akşam televizyonda dinledim. Başbakanlık takip kurulunda uzun boylu bir toplantı yapılmış. Efendim irtica yuvalarına kurban derilerinin gitmemesi için ciddi tedbirler alınmış diye duydum. O kadar. Benim e, bu dinin emri değil böyle bir gerekçe işte. Böyle diyorlar şöyle diyorlar. Ama eğer mülkiyet hakkı varsa bu memlekette. Benim arabam benimse ona ben binerim. Ben istersen başkalarını bindiririm benim evim benimse onda ben otururum istersen başkasını oturturum kurban benimse derisini de verif ederim aha oraya veririm buraya veririm ben onu bilmiyorum şuraya ver buraya ver demiyorum ama kurbanın sahibi kimse derinin sahibi odur derinin sahibi odur efendim Cenab-ı Hak bütün hayırlarınızı kabul eylesin. Herhalde önümüzdeki cuma bayrama geliyor. Siz söz verin bana biz burada olacağız ben de geleyim. Ama gelir misiniz gelmez misiniz bilmiyorum. Herhalde muhtemelen cuma bayram tatili içinde kalacağı için ben şimdiden sizin Kurban bayramınızı, kavurma bayramınızı değil, kavurma bayramınızı değil, kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın, alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile kılsın, bize de İslam'ı doğru anlama ve doğru yaşama fırsatının verilmesine bir vesile kılsın inşallah.